よろしくお願 ش ت ر م アラハンサラモーラハメティブブレケティブザンゾーソン。イマン・ボクハリ、ラハモーラハン、エディブル・モフレット、ヤン・アーラカディステリキタブナン、ケチンキー、ダーシンズデイ、イッベシー・ハディスネイ、アルミスティック・カディステリム、スターシンズ、ボアディステリビ、ハトリアル、マラフィリジャーディスティー、オキアビデンス。 Birinci bab ana babaya iyi davranmak. Ana babaya iyi davranmak.、Evet. Allah-u Teala biz insana, ana babasına iyi davranmasını evrettik buyuruyor Ankebut Suresi 8.、Evet. ayet. Abdullah İbn-i Mesud R.A. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah'a daha sevilmezdi diye sordu. Vaktinde kılınan namaz dedi. Ben sonra hangisidir dedim. Sonra ana babaya iyi davranmaktır dedi. Ben sonra hangisidir dedim. Sonra Allah yolunda cihat etmektir dedi. Abdullah İbn-i Mersud radıyallahu anh. Evet soru sormaya devam etseydir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cevap vermeye devam edecekti dedim. Evet iki numaralı hadis emre koyabilir misin? Anneye iyi davranmak. Yok iki numara hemen altında.、Evet. Abdullah İbn-i Ömer şöyle buyurmuştur. <Gülüyor> Rabbinin rızası babanın hoşnut edilmesindendir. Rabbin memnuniyetsiz, memnuniyetsizliği de babanın ücendirilmesindendir. Evet burada、e, Rabbin memnuniyetsizliği de baba veya Rabbi sinirlendirmek de babanın sinirlendirilmesine bağlıdır. <gülüyor> Şeklinde düzeltebiliriz. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarından bir tanesi nasıl ki razı olursa aynı şekilde Allah Azze ve Celle'nin de öfkelenme sıfatı vardır kardeşler. Yani yani、e, Allah Azze ve Celle'nin öfkelenmesi aynı zamanda babanın öfkelenmesidir. Eğer baba rıza olursa Allah da rıza olur sizden razı olur. Baba öfkelenirse Allah da onun öfkelenmesiyle ne yapar? Öfkelenir. Burada da babanın dinimizdeki yerini göstermektedir kardeşlerim. Yani babayı razı etmek aynı zamanda Allah'ı razı etmektir. Tabi Müslüman bir baba. Babayı öfkelendirmek aynı zamanda nedir? Allah'ın öfkesini kazanmaya sebepdir kardeşler. Evet, devam edelim Ömer. Anneye iyi davranmak. Muhabire İbn Haydi anlatıyor. Ey Allah ne pisli. Önce kime iyi davrananı dedim. Anne ne dedi? Sonra iyi kime iyilik edeyim dedim. Sonra kime iyilik edeyim? Sonra kime iyilik edeyim dedim. Anne ne dedi? Sonra kime iyilik edeyim dedim. Anne ne dedi? Daha sonra kime iyilik edeyim dedim? Babana. Sonra en yakınla, ondan sonra en yakınla dedi. Evet kardeşler, bununla alakalı olarak geçenki dersinizde bir şey söylemiştik. Alemlerin bu konuyla alakalı bir açıklaması vardı. Ki burada Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam、e, sahabenin ey Allah'ın Resulü iyilik yapmama en çok layık olan veya en çok kime iyilikte bulunayım sorusuna Allah Resulü Sallam annendir. Sonra annendir. Sonra annendir. Sahabe üç kere aynı soruyu sorduğunda. 3 kere ve 3 defa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam annen, 4.sinde baban, sonra akraba olarak en yakın ve en yakın. Konuyla alakalı olarak、e, neden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 3 kere anne lafzını zikretmiştir konusuyla alakalı olarak alimlerin bazı、e, görüşlerini biz serdetmiştik.、E, hatırlayan var mı kardeşler neden 3 kere zikretmişti? あれえええええええええええええええたええええええええええええええええええええええええええ Ee, çocuğunu karnında taşıması. Sonra onu dünyaya getirmesi. Sonra da onu ne yapması? Emzirmesi. Bu babanın gücü yeten şeyler değildir. Sadece anneye has olduğu için bu üç özelliğinden dolayı Allah Resulü Selam annendir annendir, annendir buyurmuştur. Aleyhisselatü Vesselam en iyisini Allah bilir. Alime bu şekilde bir açıklama getirmişlerdir. Evet dört numaran hadis. Buyur Ferhat. Atâ İbni Yesâr Rüyayla dediğine göre、evet. bir adam ipli yapması abbas vadi Allah anhuya gelerek söyledi dedi. Evet. Ben bir kadına evlenmek için talip oldum. Benimle nikah almayı kabul etmedi. Sonra başka birisi ona talip oldu. Onunla nikah almak istedi. Bunun üzerine onu kıskandım ve kadını öldürdüm. Benim için herhangi bir cevabı yolu var mıdır? İpli yapması Annen yaşıyor mu diye sordu. <gülüyor> Adam hayır diye cevap verince İbnatbaz şöyle dedi: Allah'a tevecüt ve gücünü yettiğince ona yaklaşmaya çalış. Atabiyesel Ata İbnüya Sar diyor ki, diyor ki bunun üzerine İbnatbazın yanına giderek o adamın annesinin yaşıp yaşamadığının niçin sordum dedim. Şöyle cevap verdi. Kişi annesine iyi davranmaktan daha fazla aziz ve gelil olan Allah'a yaklaştıracak başka bir amel bilmiyorum. Evet, burada da、e, İbrahim Bağrı diye Allahu A'lmuhanın、e, sözü söylemedeki、e, dikkatini biz çekmiştik kardeşlerim. Yani başka amel yoktur dememiş, ne atmıştır? Başka bir amel bilmiyorum. Yani kişiyi Annesine iyi davranmaktan daha fazla Allah Azze ve Celle'ye yaklaşmaacak başka bir amel bilmiyorum diyerek ne atmıştır? O sözdeki dikkatini yani sözleri dikkatlice söylediğini apılmıştır, dikkat edilmiştir ki burada da annenin İslam'daki yerini belirten hadislerden bir tanesi. Evet, üç numaralı had. Devam edelim. Babaya, Babaya iyi davranmak. アブ l ウュレイル・ラビア・ラブィア・ラブィ l ラブィア・アン、ビルミン、ネビー・サルロー・アリエ e セルメン、シュレデディリン・リワイティブ・ミスク。エイ・アー・ラハン・ロス・ウル a キメイ・ダーヴァン・アイ。ネビー・サルロー・アリエワ・セルメン、アン・ネネディディディディ。ソン・レキメディディディ、ネビー・サルロー・アリエワ・セルメン、アン・ネディディデ d ディ、ネビー・サルルルルロー・アリエワ・セルメン、ア、ババーナデ l デ m babana d e d ィ、 Evet bu da bir önceki rivayete yani üç numaralı rivayetle aynı. Kardeşlerim altı numaralı rivayetle bir öncekiyle aynı muhteviyatta onu işlemeyeceğiz. Bir sonraki yedi numaralı hadis zayıf kardeşler onu bu şekilde not alın. Yedi numaralı hadis zayıf bu şekilde not alın kardeşler. Tamam mı? Yedi numaralı hadis zayıf. Ve âlimlerin、e, koyduğu kural gereince ve sahih olanda zayıf olan bir hadis şehedilmez, anlatılmaz kardeşlerim. Çünkü hadis zayıftır. Yani böyle bir olay böyle bir ziyafet gerçekleşmedi、e, vakı olduğundan hadisi işlemiyoruz. Yedi numaralı hadis zayıftır kardeşler. Evet, bugün inşallah sekiz numaralı hadisten başlayacağız.、E, konu başlığı ana babaya yumuşak söz söyleme babu li'nil kelami li valideyhi kişinin anne babasına yumuşak söz söylemesi yani güzel söz söylemesi babı Taylas'a İbn-i Meyyaz'dan gelen rivayette diyor ki ben diyor necdecilerle birlikteydim hadisin şerhi gelecek inşallah ve diyor ben öyle bir günah işledim ki ben o günahın ancak ve ancak büyük günah olduğunu söyledim Zannediyorum ve onu öyle şekilde gördüm ve bunu gittim İbnü Ömer radıyallahu anh'maya zikrettim. O dedi ki hangisidir yani hangi günah işledin? O dedi ki şöyle şöyle günah işledim. Sonra İbnü Ömer radıyallahu anh leyset haddimin el kebeir. Bu yani yani senin yapmış olduğun günah büyük günahlardan değildir dedi. Sonra İbnü Ömer dedi ki. とんのついに、やにびゅっ د ぬはら、とくずゅっ。 ...mescitte zulüm ve düşmanlık yapmak... ...vellezi yesteshir... <gülüyor> ...alay etmek... ...ki bunun açıklaması gelecek... ...ve buka'ul valideyni... ...minel hukuki... ...kötülük yapmandan dolayı anne babanı <gülüyor> ağlatmandır... ...dedi İbn-i Ömer radıyallahu anhum... <gülüyor> ...kale li İbn-i Ömer... ...İbn-i Ömer bana dedi ki radıyallahu anhum... ...sen ateşten korkuyor... ...ve cennete girmeyi istiyor musun... Ben de dedim ki evet vallahi istiyorum. Onun bunun üzerine senin anne ve baban sağ mıdır hayattalar mı yaşıyorlar mı diye sordu. O da benim annem hayattadır yani babası vefat etmiş sadece annesi hayatta ve bunun yerine yeri, dedi ki vallahi Allah'a yemin olsun ki eğer annene karşı güzel söz söylesen ve ona yemek yedirsen yemek ikram etsen Eğer döür büyük günahlardan kaçınırsam muhakkak ki cennete girersin dedi döür İbn Umar radıyallahu anhumat. Kardeşlerim hadis, hadisin başı, rivayetin başında gelen necdeciler ki ben öyle söyledim çünkü bunlar Necde İbn Umar el Hanefi isminde tekvirci bir harici bir kimsenin ashabıdır. Necde İbn-i Amir el-Hanefi isminde harici bir kimsenin、e, ashabıdır. Yani bugün bir gruba sahip,、e, bağlı olan ve o grubun başında kim varsa işte falancı filancı dedikleri gibi bunlar da Necdeciler. Yani Necde İbn-i Amir el-Hanefi isminde harici bir kimsenin、e, cemaatinden olan kimseler. Ki bunların asıllarından bir tanesi de her kim diyor diyor、e, bir yalan söylesе veya küçük bir günah işlediğinde onda devam etse o onlara göre kâfir ve müşriktir. Aynı şekilde büyük günah işleyen kimsede onlara göre kâfir ve müşriktir. Bu nezciler dediğimiz kimseler ve yine onlar eğer kendi cemaatinden olanlar büyük günah işlerlerse o kâfir değildir. Ama başka cemaatlerden, kendilerinden başkası bu büyük günaha işlerse, o zaman kafir ve müştik derler bu nezdeciler denilen kimse. Bu kimse de e, bu、e, nezdecilerle beraber ve gelerek diyor ki ben bir günah işledim ve bu günahın diyor ancak-bancak ancak büyük bir günah olduğunu zannediyorum, o şekilde görüyorum diyor. Kardeşlerin büyük günah denildiği zaman İslam'ın dinimizin yasakladığı kötü amellerdir ki、e, hakikaten yücedir. Tıpkı adam öldürmek gibi, zina gibi veya savaş meydanından、e, kaçmak gibi ve bu tür şeyler nedir? Dinimizde büyük günahlar olarak atfedilmiştir ve şeriatımızda da kötü olan、e, iyi olmayan büyük günahlar dediğimiz gibi öldürme, zina gibi. Ve bu adam. Bu、e, harici dediğimiz kimselerle oturmasından dolayı bundan teşirlenmiş ve yaptığı küçük günahı da büyük günah olarak zannetmiş ve burada、e, geliyor olayı İbnül Anar gibi bir sahabe'ye anlatıyor ki burada kisinin eğer kendisinde belli fikirler varsa bunu gelip alim bir kimseye ne yapması danışması gerekir ki. Ayağı doğru yoldan ne yapmasın? Sapmasın, hak yoldan ayrılmasın. Yani bir kimse eğer başka、e, İslam'a aykırı bir şey duyarsa bu tür fikirleri ne yapması gerekir? Gelir, Rabbani bir alime danışması gerekir ki ondan tesir altında kalmasın ve ne yapmasın? Ayağı hak yoldan kaymasın. Bu da çok önemlidir kardeşlerim. İbnu Alâr râdiyallahu anh nedir diye sorduğunda, diyor ki şu ve şu günahı işledim ki burada günahın ismi zikredilmiyor yani hangi günah olduğu anlatılmıyor çünkü rivayette geldiği üzere burada asıl maksat nedir büyük günahlar olduğu için adamın yapmış olduğunu günahı küçük günah olduğu için ne yapıyor adını dahi、e, zikretmiyor ve İbnu Alâr râdiyallahu anh huma Adamın zannedtiği şeyin büyük günah, küçük büyük günah değil küçük günahlardan olduğunu söyleyerek büyük günahların şunlar olduğunu söylüyor. Birincisi Allah Azze ve Celle'ye şirk koşmak, ikincisi ise insan öldürmekdir diyor. Kardeşlerim hadiste geçen katil neseme neseme kelimesi aslında ruh taşıyan her canlıya verilen isimdir neseme ismi. Ama burada Ne yapılmıştır? Burada kast edilen insandır. Yani insan öldürmek, suçsuz yere bir insanı katletmek nedir? Büyük günahlardadır. Ve yine elfiraru minezzahfi savaş meydanından kaçmak ve yine aynı zamanda düşmanın üzerine hücum etmekten kaçmak manasına da gelir. Hem düşmana hücum etmekten Biri durmak veya düşmana hücum etmemek ve aynı zamanda da ne yapma? Savaş meydanından kaçmak büyük günahlardandır. Ve yine büyük günahlardan vakat full muhsene evli olsun, bekar olsun, iftelli ve namuslu kadınlara zina iftirasında bulunmak da büyük günahlar içerisindedir. Kardeşlerim aynı şekilde yine bekar olsun, evli olsun, iffetli ve namuslu erkeklere zina iftirabında bulunmak da aynı hükme girmektedir kardeşlerim. Ve yine、e, İbn-i Umar radıyallahu anhuma ve aklur riba ve aklu malin yetim diyor. Faiz yemek büyük günahlardandır ve yetimin malını yemek yine büyük günahlardandır diyor. Kardeşlerim burada e, yetimin e, tabi buluv çağına ermemiş ve babasından belli bir mal kalmış yetimin hakkını gözeten vekilin o yetimin malı hakkında çalışması ve yani o malı işletmesi ve aynı zamanda da o parayı işlettiği için herhangi bir、e, ücret alması bunun dışındadır kardeşlerim. Yani burada mal, yetimin malını yemekten kasıt gülü çağına girmemiş bir yetimin malını gasp etmek zorla elinden almak manasına gelmektedir. Ve yine وَاِلْحَادٌ فِي الْمَسْجِدِ Mescid içerisinde zulüm ve düşmanlık yapmak da, çünkü oralar nedir? Allah Azze ve Celle'nin evim dediği yerlerdir mescitler. Orada zulüm ve düşmanlık yapmak da yine büyük günahlardandır. Ve yine İbn-i Ömer وَالَّذِي <gülüyor> يَسْتَسْخِرِ <gülüyor> Kardeşlerim suhriyeden gelir, yani alay etmek manasına gelir ki <gülüyor> orada kastedilen şudur. Bir kimseye bir iş yaptırırsınız, de sırk o insanı alaya almak ve küçümsemek manasıyla da yaptırmış olduğunuz işin karşılığında ona ücret vermemektir. Bir kimseye iş yaptırırsınız ve sırk onu alaya almak ve küçümsemek manasıyla da onun ücretini vermemek nedir? O insana alay etmek ve küçümsemektir. Bu da nedir? Büyük günahlardandır. Evet. Ve daha sonra. asıl、e, kitabımızla alakalı olarak ve buka'ul valideyni minel ukuki. Kötü davranmanızdan dolayı ne yapmanızdır? Anne ve babanızı ağlatmaktır diyor. Büyük günahlar arasında sayılmıştır bu. Bu da anne ve babaya eza etmek, onların、e, sözlerini dinlememek ve ne yapmak? Tam iyiliğin karşılığı olarak onlara kötü davranmak da ve bundan dolayı anne ve babayı bir çocuğun bir evladın anne ve babasını ağlatması isyankarlığından dolayı sözünü dinlemediğinden dolayı ona kötülük yaptığndan dolayı anne ve babayı ağlatmak da büyük günahlardan sayılmıştır kardeşlerim. Daha sonra İbnül Omar radıyallahu anhu diyor ki bütün bunları söyledikten sonra büyük günahları saydıktan sonra Sen diyor ateşten korkuyor ve cennete girmeyi istiyor musun? Bu hoşuna gider mi dediğinde evet vallahi diyor. Bunun üzerine diyor ki senin anne ve baban sağ mıdır? O hayır sadece annem sağdır dediğinde diyor ki şayet ona güzel söz söylersen, ona şefkatli davranırsan, onun yanında sesini alçaltırsan, kısıt bir sesle konuşursan merhametinden, şefkatinden dolayı ve ona yemek yedirirsen, eğer diyor büyük günahlardan kaçındığın müddetçe muhakkak cennete girersin diyor İbn-i Amar radıyallahu anhuna. Evet. Kardeşlerim Allah azze ve celle bu öğrendiklerimizle hepimize amel etmeyi nasip eylesin kardeşlerim. Evet. Dokuz numaralı hadisimize, rivayetimize geliyoruz. Urbe radıyallahu anhudan gelen rivayette İsrar suresi 私たちはあ و たの間にあな م の ا ل あなたの間 ا あなたの間にあなたの間にあなたの間にあなたの間にあなたの間にあ ف ِの م にあなた م 間にあなたの間にあなたの間にあなたの間にあなたの間にあなたの間にあなたの間にあなたの間にあなたの間にあなたの間にあなたの間にあなたの間にあ ت たの間にあなたの間にあなたの間にあなたのَにあなたの間にあなたの間にあなたの間にあなたの間にあなたの間にあなたの間にあなたの間にあなたの間にあなたの間にあ Eğer anne ve baban sana bir şey söylerse onu yapmaktan geri durma. Şimdi Allah Subhânahu wa Taala İsrâh Sûresi 24. ayet kelimesinde anne ve babana rahmet kanadını indirdiyor. Burada kardeşlerim bir kuş kanat dediğimiz zaman tabii ki kuş aklımıza geliyor. Uçmak istediği zaman veya yükselmek istediği zaman ne yapar? Kanatlarını açar. Eğer kanatlarını hafif yere indirirse ne yapar? Alçalmaya başlar. Ve yine eğer yırtıcı bir şey gördüğünüz zaman da yere iner ve ne yapar kanatlarıyla kendisini bu şekilde kapatır. Ki ondan ne yapabilmesi için koruna, koruna bilmesi için ki burada onun ne kadar koptuğunun bir nedir bir、e, alametidir. Ve yine、e, urbe diyor ki. Sakın diyor onların yerine emirlerini yani eğer bir şey masiyet Allah'a günah koşmanı veya Allah'a şirk koşmanı emretmedikleri müddetçe anne ve babanın emrini yerine getir diyor. Yani bu ayetin bir manası olarak orada radıyallahu anh ne yapıyor bunu söylüyor. Eğer anne ve baban sana Allah'a şirk koşmanı veya Allah'a karşı bir günah işlemeli emretmediği müddetçe... Sakın onların emirlerini yerine getirmede çak kaçınma geri durma muhakkak onların emrini yerine getir diyor. Bu ölü beyan da onlara rahmet kanadını indir rivayetiyle alakalı diyor ki burada kanat hakiki manada kullanılmaktadır. Çünkü Arap dilinde kardeşlerim kanat kelimesi yani cenah kelimesi el pazu ve koltuk altı için kullanılan bir kelimedir ki Allah subhanehu ve teala vodmum ileyke cenahake minel rahbi yani kollarına kendine çek korkun yok olsun der Musa aleyhisselam için burada da insanın eli de aynı zamanda ne yapılır bir kanat olarak yani Arapçada kanat kelimesiyle、e, indirilir ve burada bu Kanatlarını indir diyor Allah subhanahu ve teala. Yani、e, zulüm, şiddet isteyen, düşmanlık isteyen bir kimse ne yapar? Elini kaldırır, kanatlarını açar. Ama onun kanatlarını indirmesi, elini indirmesi nedir? Bir tevazudur, alçak gönüllülüktür. Nasıl ki bir kuş yükselmek istediğinde kanadını açar, yükseklere uçarsa... Çünkü yüksek uçanın düşmesi de sert olur kardeşlerim. O yüzden nedir? Ee, tevazu sahibi olmak isteyen ne yapar? İndir kanadını diyor Allah Azze ve Celle. Hicr suresi 88'de وَخْفِضُ جَنَاهَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Sana tabi olan müminlere karşı kanadını indir ey Muhammed diyor. Açma kanadını. Celallenme. Onları kanadının arasına at. Yani elini kaldırp da onlara karşı herhangi bir düşmanlık yapma, indir evlerini. Ne yap? Onlara karşı yumuşak ol, onlara karşı tevazulu ol, onlara göre, onlara karşı ne yap? Alçak gönlü ol diyor Allah Subhanehi. Indir kanatlarını, uçup gitme. Ve burada Arap kardeşlerim, Arap dilinde bu kanadı indirme meselesi. Tevazu yani alçak gönüllülük ve、e, kibarlılık manasına kullanılır kardeşlerim. Ve diyor ki şair, sen diyor kanadı indirmekle meşhur olan birisisin, sakın diyor kanatlarını açıp da tartışan, münakaşa eden cedelci birisi olma diyor. Arap dilinde bu nedir? Kanat meselesi kullanılan ve tevazu ve kibarlılık. kibarlık, yumuşaklık manasına gelir. Ayette de geldiği gibi Allah Azze ve Celle Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme müminlere sana tabi olan müminlere karşı yumuşak davran, onlara karşı tevassül ol, kanadını indir açıp da cedelci mücadeleci olma emrini veriyor. Bu da bütün müminler için geçerli bir、e, emridir. Ki ayeti kelimesinde de, kelimede de, de Konu başlığındaki ayet İsrâ 24'te de İbn Keti'r rahimullah ayetle alakalı "Vakhfidlehu mecena hadzüllimine rahmeti anne babana rahmet kanadını indir" derken yani onlara yaptığın fiillerde on ikisini anne ve babana karşı alçak gönüllü ol, kibar ol, yumuşak ol emrini veriyor Allah Subhanahu wa Taala. 私たちは、私たちのお話を a いて、私たちのお話を聞いて、私たちのお話を聞いて、私たちのお話を聞いて、私たちのお話を聞いて、私たちのお話を聞いて、私たちのお話を聞いて、私たちのお話を聞いて、私たちのお話を聞いて、私たちのお話を聞いて、私たちのお話を聞いて、私たちのお話を聞いて、私たちのお話を聞いて、私たちのお話を聞いて、私たちのお話を聞いて、私たちのお話を聞いて、私たちのお話を聞いて、私たちのお話を聞いて、私たちのお話を聞いて、私たちのお話を聞いて、私たちのお teyeşteriyahu feyu'tekahu bir çocuk diyor babasının hakkını asla ödeyemez ona yaptığı babasının çocuğuna karşı yaptığı iyiliğin karşılığını asla ve asla ödeyemez onu veremez diyor ancak bir şekilde bir çocuk babasını köle olarak bulur onu satın alır ve onu azat ederse ancak babanın hakkını ödeyebilir diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam yani babasının iyiliğini hakkını asla asla ne yapamaz ödeyemez buyurmuştur Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ve rivayette diyor ki ancak onu köle olarak bulur satın alır ve bu satın alma neticesinde sebebiyle onu hürriyetine kavuşturursa diyor ve rivayetle alakalı Sındı diyor ki İbn-i Mace'nin şerhinde Köle diyor, ölü mesafesindedir. Ölü gibidir. Efendisi ne derse onu tutar. Hür değildir. Ve eğer diyor, onu siz satın alır veya bir köleyi satın alıp onu hürriyetine kavuşturmak, tıpkı ona yeniden hayat vermek gibidir diyor. İşte o ölü durumda olan ki baba sizin yoktan var edilmenize nedir? Bir sebeptir. Sizin dünyaya gelişinize, mevcudiyetinize bir sebep olduğu için de tıpkı köleyi alıp azat etmek gibi, ona hayat bahşetmek gibi bu şekilde de ancak bu ancak, bu şekilde ne yapabilirsiniz? Ancak bu bir yolla babanızın hakkını edeyemezsiniz.、Ki、günümüzde düşündüğümüz zaman, belki eskiden çok daha önceleri, belki bu mümkündü, ki bu da zor,、ki、zamanımızda kesinlikle mümkün değil. Bu da baba hakkının ödüne ödenemeyeceğini ne yapar? Gösteren rivayetlerden bir tanesidir kardeşlerim. Evet. Allah hepimize hayır versin kardeşler. 11 numaralı rivayetimizdeyiz. Ebu burada diyor ki kendisi İbn-i Amar radıyallahu anhu'yu görüyor. Ve Kabe'de Yemenli bir adam Kabe'yi tavaf ediyor. Ve bu adam Yemenli adam annesine sırtını almış annesiyle beraber kahveyi taahhüd ediyor ve aynı zamanda da şu şiiri okuyor ve diyor ki ben annemin itaattar bir devesiyim ve annemin diğer、e, binekleri usansa da bıksa da ben asla asla annemi taşımaktan usanıp bıkmam diyor. Bir taraftan da böyle bir şiir söylüyor. <gülüyor> Sonra adam dedi ki diyor ey İbn Ömer eturani jazaytuha. Ben diyor annemin hakkını ödedim mi? Hayal edin kardeşlerim, Kabe'desiniz, annenizi sırtınıza almışsınız ve onu Kabe'yi tavf ettiriyorsunuz. Ve bununla birlikte söylediğiniz şu söz, yani bütün develer usansa da annemi taşımaktan ben asla ve asla annemi taşımaktan usanmam, bıkmam diyorsunuz. Ve böyle bir yaptıktan sonra geliyor İbni Ömer'e Ey İbni Ömer ben annemin hakkını ödedim mi diyor. İbni Ömer hayır diyor. Vela bi zefratin vahidetin. Hayır diyor. Bir inlemesine dahi açıklaması gelecek. Sonra İbni Ömer tavaf ediyor. Makamı İbrahim'e geliyor. Onun arkasında iki rekat namaz kılıyor. Sonra diyor ki 8、ドナンキムセ O Yemenli diyor ki ben annemi sırtımda taşıırım ve usamam asla diyor. Ki bu da annesine olan itaatin şiddetinden ve ona karşı iyilik yapmanın hırsını ve ona karşı söylenmeme veya şikayet etmeme ve hizmetinde bulunmanın bir göstergesidir. Çok hırslı iyilik yapmayı anneye karşı. Ve daha sonra diyor ki, ben diyor bu hakkımı ödedim mi? Ki burada onun、e, amellerini düzeltmeye ve iyilik sahibine karşı karşılık vermeye nedir? Bir delildir diyor. Ve İbni Ömer diyor ki, hayır diyor ödeyemedim. Onun sen bir inlemesine dahi bir karşılık gelmez bu diyor. Kardeşlerim burada... Ee, zefrah kelimesi inlemek korkunç ses çıkartmak manasına gelir. Ki bir kadının doğum anında inlemesi, ses çıkartması onun diyor bir tanesi inlemesine dahi sen ne yapamadın bu iyiliğin ona dahi yetmez diyor İbn-i Amar radıyallahu anh yani doğum anında bir annenin çektiği sıkıntı ki Allah azze ve celle'nin buyurduğu gibi O karnında taşır meşakkat üstüne meşakkatle taşır ve onu dünyaya getirmesi de nedir? Daha büyük bir meşakkattır meşakkatle dünyaya getirir diyor Allah Azze ve Celle. İşte o meşakkat anında, o doğum anında o annenin bir inlemesi bile senin bu anneni、e, sırtına alıp kabeyi dolaşman o bir inlemesine dahi ne yapmaz, dek gelmez onu dahi ödeyemezsin diyor. Sonra. İbnu Amar kabeyi tabaf ediyor, makam İbrahim'e geliyor, iki rekat namaz kılıyor ve orada ne yapıyor? İki rekat kılanan namaz muhakkak ki günahlara kefarettır diyor İbnu Amar, radıyallahu an. Evet kardeşlerim, bir sonraki hadisimiz 12 numaralı hadis zayıf kardeşlerim, onu bu şekilde not alalım. 12 numaralı hadis zayıf, onu bu şekilde not alalım. 13 numaralı ribayete geliyoruz. Abdullah İbni Amr ribayeti diyor ki Câ'a raculun ilen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem yubayi'uhu alel hicrah. Bir adam Allah Resulü aleyhissalatu vesselama geliyor ve hicret edeceğine dair beyat ediyor. Ve tereke ebeveyhî yebkiyâni. Ve bu Hicret etmek için Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a gelirken arkasında anne ve babasını kendisine ağlar bir şekilde bırakıyor. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam irci'ileyhime ve adhik huma kema abkeyte huma geri dön anne ve babanı nasıl ağlattıysan onları güldür diye emir veriyor Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a Vasallam. Kardeşlerim, hicret、e, kelime olarak bağlanmanın zıttı yani terketmek manasına gelir. Sonra、e, bir yerden bir yere göç etmek ne yapılmıştır? Hicret etme olarak isimlendirilmiştir. İslam'da ise hicret iki türlüdür, kardeşler. Birincisi Allah Hazire ve Cenenin cennetini vaat ettiği hicrettir. どうしても、あなたの1 Ki, 1は、あなたのことは、あなたのことは、あなたのことは、あなたの ا ل は、あなたのことは、あなたのことは、あなたのことは、あなたの ن とは、あなたのことは、あなたのことは、あなたのことは、あなたのことは、あなた و ことは、あなた م ことは、あなたのことは、あなたのことは、あなたのことは、あなたのことは、あなたのことは、あなたのことは、あなたのことは、あなたのことは、あなたのことは、あなたのことは、あなたのことは、あなたのことは、あなたの Allah bir adam Allah Rasulullah'a gelmiş malını ve ailesini geride bırakmış ve her şeyini terk ederek gelmiş Allah Rasulullah'a hicret etmiştir. Bu birinci hicret ki Allah Azze ve Celle'nin cenneti vaad etti. İkinci hicret ise bedevilerden Allah Rasulullah'ın yanına gelmişler Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'le birlikte、e, savaşmışlar ve ilk hicret edenlerin yaptığını Yapmamışlardır. O yüzden ne yapmışlardır? İlk hicretin, yani Allah Azze ve Celle'nin vaadettiği cennet hicreti, hicreti nedir? Başkadır ki onlar mallarını ve ailelerini geride bırakmışlar ve Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellema o şekilde gelmişlerdir. Ve rivayete diyor ki baba anne ve babasını ağlar bir şekilde bırakıyor. Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam hemen anne ve babanın yanına dön. ve o ikisini ağlattığın gibi güldür emrini vermiştir Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam ki burada da kardeşlerim anne ve babaya iyilik yapmanın cihattan daha üstün olduğunu gösteren delillerden bir tanesidir ki bu da alimlerin hüccet getirdiği bir insanın eğer anne ve babası Müslüman ise、e、onun o ikisinin izni olmadan Cihada gidemez söylemlerinin hüccet olarak delil olarak getirdikleri rivayet budur kardeşlerim en iyisini Allah Azze ve Celle bilir ki bu rivayette anne ve babaya iyilik yapmanın ve bunun cihada üstün daha önde olduğunun ve hataları ıslah etmenin gerekli olduğunu ve Anne ve babayı ağlatmaya dair korkutma vardır kardeşlerim. Yani anne ve babayı ağlatmayacaksınız, onları güldüreceksiniz. Yani güldüreceksiniz derken onlara komiklik yapın, şaka yapın manasında değil kardeşlerim. Onları iyiliklerinizle güldüreceksiniz. Eğer bir anne baba kötülük yaptığınızdan dolayı ağlıyorsa, üzülüyorsa, Aynı şekilde yaptığınız iyilikten dolayı sizinle gurur duyar, sevinir ve ne yapar? Sizinle mutlu olur. Burada kastedilen de nedir? Budur kardeşlerim. Anne ve babanızı ağlatmayın, aksine onu memnun edin. Ne yapmayın? Güldürün onları demiştir Allah Rasulü Aleyhissalatu Vesselam. Bu da bir Müslümanın bunda hırslı olmasını göstermektedir, kardeşlerim. Evet. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Evet. 14 <gülüyor>、e, numaralı rikayetimizi okuyoruz. <gülüyor> Ebu Murra Mevla Ümmi Hani Bint Ebi Talib diyor ki kendisi Ebu Hureyre ile birlikte Akik Vadisi'nde bulunan arazisine gidiyor. Ve Ebu Hureyre radıyallahu anhu arazisine girdiği zaman bahçesine en yüksek sesiyle annesine şu şekilde bağırıyor. Aleykisselamu ve rahmetullahi ve berekatuhu ya ummeta. Ey anacığım Allah'ın selamı rahmeti ve bereketi üzerine olsun. Annesi de derdir ki ve aleykisselamu ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın selamı rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun. あのすいでだるきはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたははあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなた Seni hayırla mükafatlandırsın. Ve Allah senden razı olsun tıpkı benim büyüklüğümde bana iyi davrandığın gibi karşılığını verirdi. Ne güzel rivayet değil mi kardeşlerim? Evet. Burada annesi、e, Ebu Hureyra、e, Annesi Ne, ne diyor? Ona güzel bir şekilde、e, karşılık veriyor. Ve diyor ki Ebu Hureyre radiyallahu anh ona selamını aldıktan sonra beni küçükken diyor terbiye ettiğin gibi bakıp yetiştirdiğin gibi Allah da sana merhamet etsin. Allah sana acısın. Burada、e, bir insanın kendi üzerinde olan、e, nimetini, güzelliğini, emeğinin neyi vardır bir itirafı vardır. Biz Allah Azze ve Celleye nasıl günahlarımızı itiraf ediyorsak, yarabbim hepsi bundan ben, bunda bende var, beni bağışla diyorsak, aynı şekilde birilerinin bize yaptığı iyiliği de itiraf etmek zorundayız. Yani befa. Aynı şekilde、e, dua edilen kimseye eğer bir kimseye dua ediyorsanız aynı zamanda onun yaptığı iyilikleri de ne yapabilirsiniz? Sanih amellerde,、e, zikrede bilirsiniz. Burada <gülüyor> da、e, Allah Azze ve Celle İsra suresi 24'te وَقُلْ رَبِّرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَّانِ يَصَغِيًا De ki, Allah'ım anne ve babama merhamet et. Tıpkı onların küçükken beni, bak, bana bakıp yetiştirdikleri, beni terbiye ettikleri gibi sen de anne ve babama ne yap? Onlara merhamet et. Değil diyor Allah Azze ve Celle.、Ki、Ebu Ureyre radıyallahu anh'un da burada ki şey nedir? Bu ayetle、e, amen etmesidir. Rabbi Rabbir hamhumâ kemâ rabbeyâni sahîrâ Allah'ım o ikisine anne ve babama merhamet et. Tıpkı o ikisinin beni küçükken bakıp besledikleri ve büyüttükleri gibi. ve diyor ki ey oğlum Allah senin hayrını versin Allah seni hayırla mükafatlandırınsın ve Allah senden razı olsun ki burada İbnü'Abu Hureyre radıyallahu anhunun annesi de radıyallahu anha Allah Rasulü Aleyhissalatü Vesselamın şu sözüne binaen söylüyor diyor ki Allah Rasulü Aleyhissalatü Vesselam sünen itimizde gelen cübatte her kim diyor kendisine bir iyilik yapar. Her kime, her kime bir iyilik yapılırsa <gülüyor> ve o da cezakallahu hayran derse cezakallahu hayran Allah seni hayırla mükafatlandırsın o zaman diyor ne yapmış olur teşekkür etmiş veya onu övmüş olur diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Evet、e, 15 15 Numaralı rivayet babamın bizin ismi babu okul valide anne ve babaya kötülük etme veya anne babaya kötü davranma iyi nin zıttı kardeşlerim. Abu Bekr'den gelen rivayette diyor ki Rabbim Allah, Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: Ala una bi ukum bi ekubaril kebair. Sizlere en büyük günahdan haber vereyim mi söyleyeyim mi ki Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem bunu üç kere tekrar eder. Size en büyük günahlardan haber vereyim mi? Size en büyük günahlardan haber vereyim mi? Size en büyük günahlardan bahsedeyim mi? Kalu ben ayarasüllallah. Evet. Buyur ey Allah'ın resulü dediklerinde, Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem el ishraqu billah, ve akokul walidin, ve jinsa kana mutteki an ala wa qauli zor. Allah şirk koşmak, anne babaya kötülük yapmaktır dedik. Sonra Allah Resulü Selam bir yerde yaslanıyordu ve hemen doğruldu diyor. Ve ela ve kavlu zûr ve yalan ve batıl sözdür buyurdu Allah Resulü Selam. Sahabe diyor ki Ebu Bekran, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunu o kadar çok tekrar etmeye başladı ki, ela ve kavlu zûr, ela ve kavlu zûr ela ve kavlu zûr, ela ve kavlu zûr, yalan sözdür, batıl sözdür, yalan sözdür, batıl sözdür. Ve biz dedik ki Ultüleytehu <gülüyor> seket, keşke sussa dedik diyor. Evet. Kardeşlerim büyük günahlar bahsi geçti. İslam'ın kerih gördüğü, hoşlanmadığı ve büyük gördüğü adam öldürme, zina etme ve savaş meydanından kaçma gibi kötü sıfatlardır kardeşlerim. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَعِّرِ Size büyük günahları haber vereyim mi derken burada insanları teşvik etme ve insanların、e, nazarını, bakışlarını celbetme ile alakalı bir üstlük vardır kardeşlerim. Size söyleyeyim mi, size haber vereyim mi derken yani uyanın uyanmasına, başka şeylerle meşgul olanın、e, iltifatınız, bakışını kendinize celbetme üslubu vardır kardeşlerim. Yani o orada konuşuyor, bu orada konuşuyor değil. Hemen Allah Ressamı bu sözü başladığı zaman herkes tür dikkat, ne yapıyor? O Allah Ressamı Aleyhisselatü Vesselam'a bakarak acaba ne söyleyecek diye onu dinliyorlar. Allah Ressamı Aleyhisselatü Vesselam bunu üç kere söyledi ki bir şeyi Allah Ressamı Aleyhisselatü Vesselam Bunu duyanın daha iyi anması ve orada hazır olanın bulunanın kalbine daha iyi yerleşmesi için ne yapardı, sözü üç kere tekrar ederdi ki bu onun adetindendi. Çünkü insanların anlayışları, kalpleri, hafızaları bir değildir kardeşler. Bir kişi bir söylemede anlar, diğeri iki söylemede anlar, diğeri ne yapar? Üç söylemede anlar. Allah Rəsulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem en alt seviyeyi almış ve genel olarak sözleri ne yapmıştır? Hep Üç kere tekrar ederdi Aleyhissallatu Vassalam. Buyur ey Allah'ın Rasulü dediklerinde Allah'a şirk koşmak ve anne babaya kötülük etmektir. Yani onlara ezah etmek, onların sözlerini dinlememek ki bu da nedir? Onlara iyiliğin karşılığıdır. Eğer anne babanızın sözünü dinlemiyorsanız, onun itaat sözünden dışarı çıkıyorsanız ve ona kötülük yapıyorsanız, onun sözünü dinlemiyorsanız, İşte bu nedir? Büyük günahlardandır kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dinimiz bunu büyük günahlardan saymıştır kardeşlerim. Evet ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam oturuyorken veya bir yere yaslanmışken ne yapıyor? Birdenbire doğruluyor. Yani normal bir sözü söylerken birdenbire hareketini değiştirme, aynı zamanda ikinci bir insanın bakışını celbetmeye sevk ediyor. Yani haber vereyim mi derken insanların bir nazarını celbediyor.、Ve、oturduğu yerden doğrulup oturuş şeklini değiştirmek, bundan sonraki gelecek sözün daha da şiddetli ve daha da önemli bir söz olduğunu beyan ediyor. Hani bugün ne diyorlar? Beden dili mi? Beden dili. Beden dili diyorlar. Allah Resulü selamını bin dört yüz küsur sene önce kullanmış. Şimdikiler daha yeni yeni icat ediyorlar. Ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselam kavlu zur yani buradaki zurdan kasıt yalan, batıl ve töhmet manasına gelmektedir kardeşlerim. Yalan söz, batıl söz veya birisini töhmet altında bırakan söz manasında ki E, Sahih Müslim'de gelen rivayette ela vakkulu zur ve şehadet zur yalan söz ve yalancı şahitliktir buyuruyor Aleyhissalatu vesselam Müslim'de gelen rivayette yalan söz söylemek ve aynı zamanda yalancı şahitlik yapmak da büyük günahlardan sayılmıştır saymıştır Allah Rəsulü. Sahabe diyor ki Allah Hasulu İşte yalan söz söylemekdir veya yalan şahitlik yapmaktır sözünü o kadar çok tekrar etmeye başladı ki yalan sözdür yalan sözdür yalan sözdür ve diyor biz artık ona diyor acı acıdığımızdan dolayı şefkatimizden dolayı merhametimizden dolayı ve ona bir rahatsızlık vermemek için keşke Allah Rasulü sussa diye temenni ettikdir. Yani sussa da dinlense artık bir durulsa dedik diyor. Bu da sahabenin Allah Rəsulü sallama karşı şefkatinden, merhametinden ve onu artık rahatsız etmeme duygusundan kaynaklanan bir şeydir. Kardeşlerim burada bir Müslümanın mesela yalan söz söylemesi ne dair ihtimamına E, delalet ediyor, işaret ediyor çünkü bir kimsenin yalan söz söylemesi çok kolay ve basittir kardeşlerim. Kolayca ne yapabilir? Allah korusun yalan söyleyebilir ve ki bunun、e, bozduğu şey veya açtığı yara çok daha nedir?、E, kolay ve kalıcıdır kardeşlerim. Çünkü şirk nedir? Bir Müslüman şirk koşmaktan hoşlanmayabilir, hoşlanmaz. Veya işte kötülük yapmak bir Müslümanın tabiatına da ne yapabilir? yumuşak bir tabiata sahiptir bundan hoşlanmayabilir ama yalan söze gelince bunda nedir? Ee, daha fazla bir ihtimam göstermeyebilir kardeşlerim o yüzden burada、e, daha çok ihtimam gösterilmesini Allah Resulü aleyhissalatü vesselam、e, özellikle bizlere tembih etmiş、e, buyurmuştur ve bu hadisten çıkartılacak derslere baktığımız zaman Bir kimsenin söylediği sözü veya vaaz eden, nasihat eden bir kimsenin sözü daha iyi anlaşılması için sözü üç kere tekrar edilmesi nedir? Müstehaptır, sünnettir kardeşlerim. Ve yine anlayışın daha iyi olabilmesi için, daha iyi anlaşabilmesi için nasihat eden kimseyi de rahatsız etmeme, rahatsızlık vermeme ve onu sinirlendirmeme vardır kardeşlerim. Çünkü nedir? Sinirlendirildiğiniz zaman o kimsenin、e, size vaaz eden kimsenin、e, o da bir insan ruh halini ne yapabilir、e, değişebilir. Miza,、e, ruh hali değişebildiğinden için ki öfkedir bunu yapan、e, o yüzden o kimseyi de、e, rahatsız etmeme veya sinirlendirmeme de güzeldir Allah Azze ve Celle en iyisini bilendir kardeşlerim. Evet bu dersimizde bununla ittifa edelim inşallah. Allah Azze ve Celle okuduklarımızı öğrenmeyi ve öğrendiklerimizle amel etmeyi hepimize nasip eylesin kardeşlerim. Dersimizin başında dediğimiz gibi biz ilmi birileriyle mücadele etmek tartışmak için değil sadece ve sadece ilk hedef onunla amel etmek için öğreniyoruz. Allah Azze ve Celle öğrendiklerimizle amel etmeyi hepimize nasip eylesin. みやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやす سبحانك اللهم وبحمدك أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت استغفرك واتوب اليك و آ خ ر دعوانا أ ن الحمد لله رب العالمين